Kur'an-ı Kerim meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru. 16. cüz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim?" dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa, Direseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince... Onun anne babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları sonunda azganlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler, ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana zülkarneyin hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi şeyler yapan kimseye gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra, Yine bir yol tuttu. Nihayet iki daha arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette ye'cüc ve me'cüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince, ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit, getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler.'' Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince, O bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi. O gün, kıyamet günü, biz onları birbirine çarparak, çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken, gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri, o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki, size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz, kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve rasullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip, Dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki, bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kâf heya ayn sad bu Rabbinin Zekeriya koluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarım ağırdı. Rabbim ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. ''Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O, Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana erdir.'' Allah buyurdu ki, ''Ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik.'' Zekeriya, ''Rabbim'' dedi. ''Karım kısır oldu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir?'' Orası öyle dedi. Ve buyurdu ki Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah, sana işaret tam üç gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle, Sabah akşam Allah'ı tenzih edin, dedi. Ey Yahya! Kitaba var gücünle sarıl, dedik. Ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, ölüceği gün ve yeniden hayata döndürülceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden çok esirgici olan Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimseysen bana dokunma dedi. Melek, ''Ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim.'' dedi. Meryem, ''Ben iffetsiz olmadığım ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur?'' dedi. Melek cevap verdi, ''Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki, ''O bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir.'' Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce öseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki, Üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün... Ölüçeğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek sözde bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der hemen olur. İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah ''Benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. Doğru yol budur.'' Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında, vay o inkârcıların haline! Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki, ne var ki o zalimler bugün tam bir sapkınlık içindedirler. ''Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar.'' O gün onlar bir gafletin içine dağılmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecektir. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an. Kuşkusuz o, özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti, Babacığım, Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki, seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan, Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, ant olsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabime niyazımdan eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca, biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk ve onlara hak ettikleri yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi. Elçi peygamberdi. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı. Elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu, Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh'la birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler, ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tevbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok esirgici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, ''Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olan her şey O'na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na sabır ve sebatla kulluk et. O'nun adını almaya layık başka birini biliyor musun?'' İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim, diyor. İnsan düşünmez mi ki, daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki, onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan, Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki, kim sapkınlık içindeyse dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı Azabı veya kıyameti gördükleri zaman, konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah, doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler, Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı, hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gaybı mı biliyor, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetlerini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi, biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana itip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkârları da suya götürülen sürü gibi Cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında Söz ve izin alandan başkasının Şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak. Yer ortasından yarılacak. Dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın çağına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına geleceklerdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha. Biz Kur'anı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah aşağı istiva etmiştir. Göklerde Yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. ''Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum.'' Onun yanına geldiğinde kendisine ''Ey Musa!'' diye seslenildi. ''İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim.'' Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et. Beni hatırında tutmak için namaz kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için, kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler, sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sahilindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu. Onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün? O akıp giden bir yılan vermiş. Allah ''Tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz.'' buyurdu. ''Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı.'' Musa ''Rabbim'' dedi, ''Kalbime genişlik ver, İşimi bana kolaylaştır.'' Dilimden düğümü çöz ki sözümü anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir, onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu. Ey Musa, dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. ''Hani annene şunu vahyetmiştik, onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa, senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin, nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi?'' diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun... Ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış, ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber firavuna gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu. Korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim. İşitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık yollarını bırak bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize yolunmuştur ki azap, asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa, Bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun, peki dedi, gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren odur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki, ey Musa! Yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık veririz. Şimdi sen aramızda, senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız şenlik günü ve ahalinin toplanacağı koşuluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Bütün tedbirleri aldı. Sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi: Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. İftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı: Bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki, ''Ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım.'' O, ''Hayır, siz atın.'' dedi. Bir de baktı ki, Onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sahilindekine atta onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve ''Biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik.'' dediler. Firavun şöyle çıkıştı. ''Ben size izin vermeden ona inandığını söyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız.'' Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et. Ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa, bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler içinse üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan adin cennetleri. İşte günahlardan arınanların ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın, onlara denizde kuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca verdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrailoğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık, ve Tur'un sağ tarafında sizinle sözleştik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin, ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki, ben tevbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, Sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi, onlar da benim izimdeler, benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü. Şöyle dedi. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediğinizde onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samiri de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buza heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık veremiyordu? onlara zarar veremediği gibi fayda da sağlayamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, Ey kavmim! Siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahmandır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, Ey Harun! Onların saptıklarını gördüğünde beni izleyip gelmekten seni alıkoyan neydi? Yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu, sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedinde de arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelendim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve onu attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Hadi git. Artık hayatın boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun ilahına bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da Un ufak edip denize savuracağız. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir ebedi olarak o yükün altında kalacaktır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkârları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. On günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak, yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahmanın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün... Rahmanın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise O'nu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar, hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olansa hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlamadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki, bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacının ve son bulmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu. İkiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde... ''Bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ''Ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim.'' Allah buyurur, ''İşte böyle.'' Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Haktan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki, hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesimini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözdik mi? Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutluk gelecek, Günahlardan sakınanların olacaktır. O, Rabbinden bir mucize getirseydi ya, dediler. Peki, önceki sayfelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de, şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki, Herkes beklemekte, siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları